Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah, Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötüyken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Oturmakta olan bir grup insanın yanına geldi ve onlara, size hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu söyleyeyim mi? dedi. Oradakiler hiçbir karşılık vermediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeyi üç kere tekrarladı. Bunun üzerine aralarından birisi, Evet, söyleyin ey Allah'ın elçisi, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Hayırlınız, kendisinden hayır umulan ve şerrinden emin olmandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve şerrinden de ''Emin olunmayanınızdır.'' dedi. Allah'ım, senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum.''